Sen nspuni n-aioc când sevii. Să-mă îșoară mărgei, n-să-nspuni <tihazı>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 I wish a glass Până murgu păște printre mor, vreau să voi nici de dor, dar din Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Maammer Ketencoğlu ben. Sevgiler, saygılar gönderiyorum hepinize. Tuna'nın beri yanındasınız. 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, programa başlarken anımsatma ihtiyacı duyuyorum. Tam şu günlerde e, 15 olabilir, 17 olabilir. Aradan 18 yıl geçince tam olarak tarihi açıkçası hatırlamıyorum ama Kasım ortası e, günlerinden birinde e, Açık Radyo düzenli yayına başladı ve o düzenli yayına başlamasının hemen ardından e, Bendeniz'in yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında e, Ömer Madra ve Cem Madra ile yaptığımız kısacık sıcacık e, görüşme sonrasında Tuna'nın beri yanı macerası başlamış oldu. Yani bu ne demek? Bu 18 yıl demek. Evet, biraz nefes almaya ihtiyaç duydum 18 yıl e, deyince. Çünkü 18 çarpı 52 artık ne yapar? onun hesabı size kalmış. E, küçük aksamalar, belki birkaç haftalık aralar ya da e, sağlıkla ilgili aksamaların dışında e, hadi 50 diyelim 52 olmasın da 50 diyelim 18 çarpı 50'nin e, yaklaşık 900 programı. ...yaptığını hesaplayabiliriz. <gülüyor> i̇şte... E, ...belki 901. Belki 912. Programı bugün yapıyoruz ve... ...Romanya'nın Transilvanya bölgesinde... ...sık sık dolaştığımız bir bölge... ...yine dolaşmaya devam ediyoruz. Sumeş ve... E, ...Salauta... ...nehirlerin arasındaki... ...Nasaut Vadisi'nde... ...piyacımız... E, Doğmuş bir şarkıcının Maria Butaciu'nun sesini sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Evet e, önümüzdeki haftalardan birinde e, Açık Tuna'nın Beri Yanı yapmak istiyorum. Onu size önceden duyuracağım. Açık Tuna'nın Beri Yanı'nda e, bugüne kadar programı istikrarlı olarak dinlemiş veya Programa yeni kavuşmuş, yeni keşfetmiş bütün dostlarımızı programın kendilerinde uyandırdıkları duyguları anlatmak üzere e, tele, e, telefonda ağırlayacağım program boyunca. E, her şeyi açık açık konuşacağız. <gülüyor> açık Radyo'nun her programında olduğu gibi. Açık Tuna'nın beri yanı olacak o program. Size öncesinde duyuracağım. E, hem sizlerle ben biliyorum, birçok dostum var bu programı yakından takip eden, dinleyen program sonrasındaki telefonlarla bu geri dönüşleri alıyorum. Ama bu geri dönüşleri bir de dinleyiciye, başka dinleyicilere de aksettirmenin, yansıtmanın çok yerinde ve duygusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda arzu eden dostlarımızın sesini burada duyurmamız mümkün olacak. Maria Butaciu'nun iki tane albümü var elimde. Birincisi ki dinlemeye başladığımız e, albüm e, Romanya Devlet firması e, Elektrekord tarafından yayınlanmış. 1996'da yayınlanmış ki ben iki sene sonra Romanya'ya gittim ve bu albümleri bizzat yerinden Elektrekord'un e, fabrikasından satın aldım. Bu albümün ismi Ruhum İçin Bir Çağrı. Yani kaba bir çeviri olacak bu ama 1996 Elektrekort yayını çeşitli dönemlerde yapılmış. Kayıtlarından oluşuyor. 1959'dan beri şarkı söylediğini düşünürseniz Maria Butaciu'nun ki biraz sonra şeye, ayrıntılı bir biyografiye gireceğiz. 35 yılın bir ne diyelim bakışı genel bir bakışı anlamını taşıyor bu albüm. Ardından da e, Eurostar firması, Romanya'nın yine e, özel firmalarından en çok e, CD üreten ama donanım bakımından çok da titiz çalışmayan ne yazık ki bir firması e, Eurostar'dan bir albümü. Maria Butaciu'nun e, 2000'lerin başında yayınlandığını zannediyorum. E, en azından 1996'dan sonra yayınlandığından eminim. İşte bu iki albümden ilkini dinliyoruz. Şimdi Ruhum için, Ruhum i̇çin Bir Çağrı adında bu albüm. Ee, Someş ve Salavuta nehirleri arasındaki Nasavut Vadisi'nden şarkılar. Çok kabaca eğer anlatırsak albümün içeriğini. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Aşkı Hissettim. Ee, Transilvanya'nın tipik şarkılarından biri. Bugün sizlere Maria Butaciu'dan bahsediyorum. E, seçtiğim iki albümün... ...ilkini dinliyoruz. Şarkıcı... ...tabii e, yine yılını yazmamışlar ama... E, ...yaklaşık olarak... E, ...ne diyelim herhalde... ...1940'larda... ...40'ların başında... E, ...doğmuş. Mahrastıra köyünde doğmuş. E, Nasaut Vadisi'nin... ...içinde yer alan. E, babası... Tabii e, sosyalist dönemde yaşandığı için o, o yıllarda e, bölgedeki halk kooperatifinde satıcı olarak ve bekçi olarak çalışmış. Tren yollarında da çalışmış. E, çok zor bir çocukluk geçirdiğini söylüyor. Tarlalarda e, çapacılık yapmış. E, tarla işlerine daha küçük yaşta e, koyulmuş. E, akşamları da Şarkı söyleyip ıslıkça, ıslık çalarmış daha küçücükken. Islık çalarmış dediğime bakıp azımsamayın. Çünkü o bölgede e, şarkıları ıslıkla seslendirme geleneği çok e, yaygın. E, o tip kayıtlarda var elimde. Yıllar, e, sanıyorum iki sene önce yaptığım bir programda da bunu örnekleyen e, şarkılar çalmıştım. E, annesi ve babası iyi bir şarkıcıymış ikisi de. Babası kilise korosunda çalışıyormuş. Maria tarlada çapa yaparken başı çekiyormuş her zaman. Şarkı söyleyerek insanları canlandırıp her zaman daha önde gidiyormuş. İşin içinde de daha önde yer almış hep. Ve tam anlamıyla... Bakir canlı köy gelenekleri içinde yetişmiş Bunu çok açıklıkla belirtmiş yazdığı biyografide Kendi ağzından yazdığı biyografide Bu geleneklerin artık tamamen yok olduğunu Köyünün yaşadığı bölgenin oldukça modernize olduğunu Eski kokusunu artık bulamadığını belirtiyor özellikle Tabi hemen okulda keşfedilmiş, öğretmeni keşfetmiş e, şarkıcılığını ve e, ikinci sınıftayken e, okul korosunu yönetme işini Maria'ya, <gülüyor> Maria Butaciu'ya e, vermiş. İlkokuldan sonra da Kluge'deki müzik okulunda e, opera çalışmaya başlamış. Ve e, bir gün okulun folklor bölümünden öğrencilerle karşılaşmış ve e, burada aslında halk müziği çalışabileceğini de, ee, ...anlamış, tabi opera öğretmeni çok e, bozulmuş bu duruma... ...yine de e, yolundan dönmemiş Maria Butacu ...daha çok halk müziğiyle ilgilenmeye başlamış... ...1959'da da ilk kaydını yapmış... E, ...hemen 1961'de de birçok ünlüyle beraber... E, Benone, ...Benon Simulescu, Ion Dolonescu, Mario Chobano... E, gibi pek çok ünlüyle birlikte tabii onlarla aynı e, nesilden e, Çokurlia adlı e, meşhur roman halk müziği ve dansları topluluğuna girmiş kadrolu olarak 61 yılında 90'a kadar da Romanya'nın her tarafında ve dünyanın her tarafında roman müziğini temsil eden e, konserler vermiş sayısız konser vermiş e, 90'da emekli olmuş ve e, bu tarihten itibaren de e, Rhapsody Romana adlı yine başka bir, e, yani bu tip, yüzlerce topluluk var tabii. Rhapsody Romana topluluğunun bir üyesi olmuş. E, yani kabaca ana hatları böyle biyografisinin. E, YouTube'da da birçok videosu var, canlı konser kayıtları var. E, ama ben size albümlerden çalacağım. Ee, şimdi dinleyeceğimiz parça bu bölgede sık sık karşımıza çıkan e, doynalardan biri doynalar bir çeşit makamsal improvisasyonlar bizim e, uzun ovalarla akraba diye düşünüyorum e, Firule'nin yeşilliği diye çevirebiliriz Türkçe. Firule bir yer tabi Firule'nin yeşilliği üzerine yazılmış bir e, doyna dinliyoruz <gülüyor> Fettine Seni, seni ten driba, de ger şi, Ars de soare. De -teamă, de te Temi te. Doare. te Pastoral bir doyna dinledik. Ferule'nin yeşilliği. Şimdi çok sevilen bir Transilvanya halk şarkısı. Yine Maria Butaciu'dan dinleyeceğiz tabii ki. E, pek çok şarkıcı yorumlamış bu şarkıyı. E, bilinen, sevilen, canlı bir şarkı. Hatta e, YouTube'daki videolar içinde e, canlı performansları da var bu şarkının. Aşkı kim sevmez? Aşkı kim sevmez adlı bu meşhur şarkının ardından iki tane parçamız var ardına ardına bir doyna önce ağır bir hava arkasından da Ardeal treni geliyor. Ne demek Ardeal? Ee, Romenler Transilvanya'ya e, Ardeal diyorlar, Macarlar da Erdel diyorlar. E, Ardeal treni treni geliyor ikinci parçamızın adı ama önce bir doyna. S arafla cineva mama She keep ce soc și lacrămă mai lăsatm chiar țiubit n-a mai uitat m -a. Ce aţi iubit, n ...beğerli dostlar bugün Romanya'dan... Transilvanya bölgesinden... ...Someş ve Salavta... E, ...nehirleri arasındaki... ...Someş Vadisi'nden... E, ...özür dilerim... ...Nasaut e, Vadisi'nden şarkılar dinliyoruz... ...ve şarkıcımız... ...Maria Butaciu... E, ...kendiyle ilgili... ...yazdığı biyografisinde, röportajında... ...daha doğrusu... E, ...en çok sevdiği şarkılarından... ...belki İlkin'in... ...Üç Çoban adlı şarkı olduğunu söylüyor... Maria Butacu. Şimdi o şarkıyı dinletiyorum sizlere. Bu ilk 1996'da yayınlanan seçkisinin en son şarkısı eski bir balat bu. ya bu taşıyordan üç çoban adlı eski bir balat dinlettim sizlere. Şimdi ikinci albüme geçiyorum. İkinci albümün başlığını Türkçe'nin için hala şarkı söyleyemiyorum. Olarak çevirebilirmişiz. Ee, yani ilk eee mantıklı gelmesi de ısrarla e, farklı yöntemler kullandım. Bu sonucu aldım. Eee dieceğimiz parça albümün açılış parçası dünyaya hasret kalınmaz ilk e, parçanın ismi genel genel doğru ay ve ay ve Te duc Genar fi, genar fi dragostile. n mai fi, n mai fi cântările. Nu o nu mai Genar la. e, fi, genar fi izboarele. N-ar fi, n mai fi fără aiale. Să duia pe leș, să facă răurile, șai lailailă. Genar fi, genar fi iar băpălun. N-am sărutat, s fi jenat fi rotun pământul Așa cum așa cum l-a lăsat sfernetuă Nu chiar fi lume dus, -e folos -a -i -a -i -a -i -a. Lume, lume, fi Oamenii, Oamenii Evet dostlar Maria Butacı'yı dinlemeye devam ediyoruz Şimdi e, dinle, Dinleteceğim parçadan önce Bir kavramla ilgili azıcık bilgi vermem gerekir Çetera Ya da kıtera e, Romanlar nasıl okuyor tam olarak Bilemiyorum doğrusu e, Transilvanya'da yayılarla çalınan e, Tipik e, Melodilerin ya da e, tarzın genel bir ismi e, Parçamızın ismi de Çetera masum değil. Oh uh -huh. şey grossa viñam samantorka kasas Kutsal reketine ay, Evet, Eurostars firmasının yayınladığı bu ikinci Maria Butaciu albümünden şimdi bir doyanımız var yine pastoral parça Ormanın Kalbine yaprakları. ve Galbina Yaprakları adında çok harika bir duygusal şarkıydı şimdi önce bir Ağıt dinliyoruz yine aynı albümden ikinci Maria Butaciu albümünden arkasından Tekerlek adlı bir şarkımız var Cavrila, come slanina na bir düğün şarkısı dinledik, şimdi yine aynı anda bir e, ağır dinliyoruz, bir doyna dinliyoruz, yavaş yavaş da sona geliyoruz. Rincădi Petrova Blestematu Șoșica Pentru sâmbătă de paşiu, Şi cu alta țı țı da Cupcişorul de gânare Şi din gura cuvântare Când tu fişore Să te faci o Să câns tu Pe cum nu s-o Cântea și lumea mai dragă, tu să zbori din crâng la, vaduri, dimineața la, vârfuri, păste ziua la Regel la yok che vinem ei și nu mai aştepta, că stai cu nemăi Gata, mamă, și la dumneata. E de tot Şedin kasa öpleyeceğim, napoeno in mantur nato, dragut zula Uğur, onu beni bırakmadı. Seni bırakmadı. Seni bırakmadı. Seni bırakmadı. Seni bırakmadı. Seni bırakmadı. Seni bırakmadı. Nu-niam mama meri joară, sămca Eu mândră păsare, știn-ți Ho ho ho, nu Că eu drăguța ta. De tu drăguța mea Damni stricata gura, și-mi clonțu cam chinos, cam mancă chină de jos. Și drag. Văzut pe mama? Eu am văzut. La te al vă frământând după cine la Hai-n-gri să potcojaști după, pot după mine să tu la tatașe. hai nu potcojaște după Yurastar albümün e, firmasından yayınlanmış bu ikinci Maria Butacio albümünü e, değerli büyüğüm. rehavuzdan aldım. E, kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum buradan. Hep birbirimize selam saygı gönderiyoruz zaten karşılıklı. E, son şarkımız bir düğün şarkısı Strigaturi denen e, manilerle süslenmiş bir şarkı. Bu e, şarkı. ...bu bölgenin en tipik e, örneklerinden biri... ...yine ilk albümden... E, ...Elekt Rekord tarafından... ...yayınlanan... ...Ruhum İçin Bir Çağrı albümünden... ...1996'da yayınlanan albümden dinletiyorum... E, ...son olarak bir düğün şarkısı... ...ve Maria But Butaciu'dan... ...Striga <gülüyor>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 Șitaci la vane la nan dana nanana șofă cu șepur la pale la nan dana nanana șofă cu șepur la pale la No shi no shi la la la la la la, k'madukla na na shu la la la la la. Bayon no shi no la la la la la la, k'madukla na na shu la la la la la. K na na la la la la la, merkuga ye na la ye la la la la la. K na na la. Şarkıya evet, biyin. çoğunlukla geleneğimiz olduğu üzere canlı bitiriyoruz programı bugün de öyle oldu. Eee strigaturilerle süslenmiş bir e, düğün şarkısı dinlettik. Dinledik. Ve şarkıcımız Maria Butacı'ya veda ettik. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 40 40 0212 343 4040 40 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün bana. Ee, ya da Facebook'lardan ya da sayfamdan ulaşmanız mümkün. Ayrıca hem bu programı hem de önceki programların bir çoğunu Tuna'nın beriyani.blogspot.com'dan her zaman, her dilediğinizde dinlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. İş ara merdivi nasıl spoy kokun sevi. İş ara merdivi nasıl spoy ney kokun sevi. nın beryani Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu <gülüyor>